جاءت مدد عن بي وعدك لي الحمد Ağabey Allah, Semiyal, Alim, Men Şeytan, Raziim, Rabb, Ağabey Bika, Men Mezat Bika Rabb, Men Yafzurun, Bismillahi Kullu Nefsin Zaiyetü'l-Müdithumeylina Turgarun, Ceden Allahu Al-Azim, Allah Men Bil Qur'an azim Barak Lanafi, Ve Alhamdulillah, Rabb Al-Alemi, Nastafirullah al qayyum Hazan Bil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 cümlemizi muhafaza eylesin. Ölümü ka unutmaktan, kabri unutmaktan, mahşeri unutmaktan, dünyanın keyfine dalmaktan, günahlara, masiyetlere dalmaktan cümlemizi muhafaza eylesin. Birbirine nasihat ediyoruz. Etmeliyiz. Estağidü billahi ve zekkir. Fe innez Habibin vaaz et, nasihat yap. Çünkü vaaz nasihat, iman edenlere mutlaka fayda verecektir. Allah Teala imanlarımızı zerreden e, başlatmak suretiyle en yukarıdaki zirvelere kadar kamil manada tamamlamaya cümlemizi muvaffak eylesin. Cümlemize ölene kadar iman kamil hazırlamayı iman kamil tahsil etmeyi ve son nefesine hüsnü hatimeler nasip eylesin. Amin. Haberde varid olduğuna göre yani eserlerde Geçmiş ulemamızın büyüklerinden, tabii bu iş tabiine kadar, oradan sahabe kirama kadar gidiyor. E, tabii sahabe-i da söyledikleri sözleri kendi kafalarından konuşacak insanlar değiller. Her zaman bu hadiste geçiyor diye tam hadis-i şerif olarak söylemiyorlar. Çünkü harfleri, kelimeleri tam muhafaza edememe tehlikesi olduğundan, mana olarak da rivat ettikleri için... Birçok konuda ''Ve fil eseri, eserde varit olmuştur ve fil haberi, haberde varit olmuştur.'' diye geçiyor. Ama bu kitaplarda, tefsirlerde, fıkıhlerde, mev'ize kitaplarında geçen ''Haberde varit olmuştur'' demek, gazete haberi demek değil, roman değil, onun bunun yalana ihtimali olan, yalana yanlışa ihtimali olan haberleri değil. Onun için bizim kitaplarımızda görebilirsiniz. Haberde varid olduğuna göre benim birçok kitabımda çünkü ben tercüme ediyorum. Tercüme ettiğim için haberde varid olmuştur ifadesi. Bir de eserde varid olmuştur diyor. Bu eser de mesela Türkçe'de eser kitaba eser deniyor. Halbuki Arapça'da eser demek ile okunuyor. Meesiyor demek. Meesiyor demek menkul demek. Yani nakledilmiş rivayet demek. Yani haber der rivayet anlamına geliyor, eser de rivayet anlamına geliyor. geliyor. Tabi burada eser dendiği zaman Rasulullah sallallahu aleyhi ve sallam'den olanlarda daha ziyade kullanılıyor. Haber dendiği zaman, işte sahabe kiramdan sonra kitabın, tebehe kitabın sonra müctehitler, müfessirler, muaddisler, tabakat, ulemamızın, evliyamızın yaptıkları nakillere haber deniyor. Bazı kere haber diye geçen bir rivayet. Bakıyorsun hadis-i şerifte de buluyorsun. Bazı kitapta eser, e efil eseri, eserde varide olmuş diyor. Bakıyorsun bazen de bile buluyorsun. Onun için mühim olan e geçmiş ulemamızın, muteber alimlerin eserlerinde görülenler, muteber alimler efendim işte İbn-i Hacibi kitabında geçiyor. ama birçok eserde de gördüm. Şimdi bu okunacak rivayeti. Bu rivayete göre ler kavrana kümin kabir her gün üç kere sesleniyor kabir her gün 3 defa daha ediyor nerede öleceğiz Bilmiyoruz. ama dediği nesun ve yardım hiç kimse nerede öleceğini bilemez Bursalısın belki Amerika'da öleceksin belki Amerikansın Türkiye'de öleceksin Bursa'da öleceksin hiç kimsenin nerede öleceğini Allah'tan gayresi bilemez. Mugayyebatı hapse giren, Beş gizli anahtar şifre Allah'tan gayri kimse bilemez. Ancak Peygamber'e bildirilir Salavatullah aleyhine bina alim ecma buna mucize denir veya bir evliyaya bildirilir. Buna da keramet denir. Mucize ile keramet haktır. Bunlar Allah'ın bildirmesiyle olduğu için kendiliklerinden kaybı biliyorlar anlamına gelmez. Halid-i Hazretleri işte Kaddesi, anh, daha birçok Evliyaullah e, kabirlerini vefatlarından evvel kazdırmışlardır. Hatta Mevlana Halid, Şam'daki Kasyon Dağı'nın eteğindeki, e, şu anda medfun bulunduğu e, yeri önceden bildirmiş. Çünkü ve veba salgını var, ona daha vurmamış kendisini. Birkaç gün evvel burayı kazın, yalnız burada bir kuvvetli kaya çıkacak buyurmuş. Altını kazarken kuvvetli kaya çıkacak. Yani onda da kırın ki işte, dibe doğru derin olsun kabirim diye. Efendim bu şekil beyan etmiş. Hakikaten kabrini kazarken o kayaya rastlamışlar. Şimdi birçok meşayihta e, efendim kabir yerine işaret ettiği e, var. E, halbuki belki bir gün, iki gün, üç gün içinde nereye gider, nereden gelir, nerede ölür bilemez. Ama allah Teala Peygamberlere mucize olarak bazı gayıpleri bildirir, Evliyaullah'a da keramet olarak bildirir. Bu haktır, eli Sünnet itikadındaki maddelerden biridir. Ee, bunun haricinde kimse bilemez. Zaten kim bilirse Allah'ın bildirmesiyle bilir Celle Celali o bildirmeden kimse bilemez. Enbiya'ya bildirmesi, mucize, Evliya'ya bildirmesi, keramet ismini alır. Bunda sorun yok. Herkesin kabri, gömüleceği yer var. Bu kabir, bir de genel makbereler var, mezarlıklar var. E, efendim, geçiyoruz yanlarından, Fatiha okuyabilsek çok iyi olur. Hediye beklerler. İmdat diye bağıranlar var. E, bir sadaka sevap isteyenler var. Azapta kalıp, bir çoluğum çocuğum yahu bir şey okusa bana, beni hatırlasalar diyenler var. Mübarek gecelerde bayram, gecelerinde sabahlarında çok beklerler. Yani bizim şimdi ekmeksiz kalıp, çorbasız kalıp aç bir ilaç efendim, e, dilenmemizden beter bir dileniş içindedirler. Ama tabii ki artık seslerini bize duyuramıyorlar. Ama kalp kulağı olanlar bunu duyarlar. Çünkü âyet-i kerimeler ve hadis-i şerifler, meyyitlerin, ölülerin efendim, bizim hediyelerimizden faydalandıklarını beyan ediyor. E Birçok bidat ehli, işte mutezile falan. E şimdi de ilahiyattaki birçok akademisyen bu meseleleri inkar ederler. Başta Mehmet okuyan olmak üzere kabir azabını da inkar ediyor. Şimdi kabir azabını inkar edenler zaten mütevatir bir konuyu, itikada teluk eden bir konuyu inkar ediyor biz ona artık. Ne diyeceğiz? Allah ıslah etsin. Ama kabir azabını inkar etmek, kabir nimetini de inkar demektir. Kabirdeki ferahlığı da, lezzeti de inkar demektir. E, hediyelerin, ölülerin ruhuna ulaşmasını da inkar demektir ki bu birçok hadis-i şeriflerle reddedilmiştir. Reddedilmiştir. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem annesine e, hayır yapmak isteyen ölmüş annesine ne hayır yapacağını soran sahabiye radıyallahu an su hayrı yap diye tavsiye buyurmuş. O sahabi efendimiz de annesinin hayrına su kuyusu kazdırmıştır. Su kuyusu açmıştır susuz bir yerde. Bu sahihtir. Hadis-i şerif sahittir. Kütüb-i vesaire kaynakları olan bir hadistir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Annen ölmüş gitmiş, kendi ne yaptıysa amelinle gitti. Senin amelinden anana ne? Buyurmamış ki haşa. Ne buyurmuşsa, Külma en eftal, hayır yapacaksan, Sevap yapacaksan su hayrı yap. Buyurmuştur. Onun için e, bu usta çok deliller vardır. Bu şimdi dersimizin konusu o değildir. O olduğu zaman onun delillerini serde ederiz. Şimdi kabir, her gün üç kere nida diyor, yani sesleniyor. Artık bazı keşfe açık insanlar var. Keşfe açık demek kalp kulağı işitiyor, kalp gözü görüyor. Veyahut böyle geliyor insanların içine falan böyle oturuyor. Veyahut bir mezarlıkta veya insanların içerisinde bazen insanların şeylerini görüyor. Kimi maymuna dönmüş, kimi domuza dönmüş. Allah muhafaza kalp tarafı, ruhani canibi dönüştürmüş, memsuk mesk olunmuş. Onları da görüyor falan, bu sefer çok, tabii çok kaçıyor. İnsanlarla görüşmek istemiyor falan, bazı meczuplar var öyle el insanlar falan. Sen de diyorsun acaba? Ama da kibirli adam nereye gidiyor, ne yapıyor bilmem ne. Ama adamın gördüğü görüntüler var. Şimdi sen zahire bakıyorsun, adam güzel, efendim fısfısları da sıkmış, efendim, güzel de kokuyor falan. Bir leş kokuyor. O leş kokusunu nereden alıyor işte? Adam zina ettiyse onun siyahlığını görüyor. İşte amellerine göre imam Azam Efendimiz rabb Allah Teala ne buyuruyordu? Abdest suyu yani pisdir diyordu. May mustamel. Abdestten alırken sen damlayan sular, kullanılmış su mesela sen onu bir kabın içinde toplasan o su efendim pis midir, temiz midir? E, şu var ki temizleyici değildir. Mutahhir değildir. Mutahhir değildir ne demek? Birinin abdest aldığı su şurada kovada birikse sen de onu abdest alamazsın bir daha. İkinci abdesti o suyla alamazsın. Seni mutahhir değil, yani temizleyici değil. Temizleyici değil ama tahhir midir, değil midir yani? Temiz midir, kendi temiz midir? Bu ne demektir? E, üstüne sıçrıyor. Sen alırken üstüne herkesin üstüne abdest suyu biraz vuruyor damla. Bazısı zaten hepten banyo yapar gibi de bakıyorsun. tarihi değişikli şalvarı yani. E şimdi bu temiz değilse, o zaman sorun teşkil ediyor çünkü el ayasına kadar muaftır. El ayasından fazla su damladıysa bu sefer o elbiseyle namaza duracaksın bu sefer, Elbiseyi mi değişeceksin? Onun için tahir, mutahhir değil, orada ittifak var. Başkası bir daha abdestte onu kullanamaz yani. Temizleyici değil. Ama temiz midir, necis midir? Ama şimdi Muhammed Azzam Efendimiz diyor ki, necistir. Onun için Efendi Hazretlerimiz devamlı önlük kullanırdı, abdest önlüğü. Ali Efendi babamızdan önlüksüz hiç abdest almaz. Çünkü önlük olunca ne oluyor? Önlüğe dökülüyor. Efendim sular falan ıslaklıklar Elbiseye dökülmüyor İmam-ı Azam Efendimizin bu fetvasında Karşı tedbirli olmak Müftabih olan Diğer imamların görüşüdür Fetva öbürlerine göredir Yani temiz olduğu fetvada vardır Çünkü necis olsa bayağı insan yandı Yani herkesin namazı gitti Onun için necis denmiyor Fetva İmam-ı Azam'ın kavline göre değil Bazı konularda mezhep içinde Ama İmam-ı Azam Necis diyor, neye göre necist diyor? Ya yani neye göre necist diyoruz diye işte, İmam-ı Azam Efendimiz'in keşfi açıktı. Keşfi açık olduğu için, şadırvanda millet abdest alırken giderdi, abdest alanlara bakardı. Bir de bakardı ki, adam şuradan suyu sıyırıyor, buradan su damlarken onun günahının zina olduğunu sudan anlıyordu. Öbür adam yüzünü yıkarken su damlıyor, bu namerem kadınlara şehvetle bakmış. Onun gözünün, efendim, artık biliyorsunuz abdest suyuyla günahları döküyor. Kebair büyük günahlarda özel tevbe lazım. Ama sahair günahlarda, yani küçük günahlar geçmişse insan üzerinden, o arada özel bir tevbe yapmasa bile abdest döker. O hadis sahiptir, onda hiç şüphe yok. Beş vakit namaz, abdest, bunlar aralarını, cuma arasını, ömreler aralarını, bunlar döker ama küçük günahları dökerler. Çünkü küçük günahta oturup, Ya Rabbi özellikle falan kadına baktım, Bundan dolayı tevbe ediyorum, bundan dolayı beni affeyle Deme şartı yok. Abdestin ve beş vakit namazın ve Cumanın ve Haccin ve Ümrelerin mükeffirat, günahları bağışlatması veya dua kitabında, ezgâr davat kitabında, birinci cildi çıktı, ikinciyi işte bitirdim, şimdi fiil hazırlıyorum hazırlıyorum. İkinci cilde, hepsi geliyor. Bunlar da günahları örten, Birinci cildin Arapça bölümünde bile var mükafferati zunub. Sabah akşam okunduğunda günahları bağışlatan dualar. Şimdi onlarda ne yok? Küçük günahlar hakkında özel tevbe şartı yok. Özel tevbe şartı ne demek? Anladınız mı? Zina büyük günah tasnifine giriyor. Bir namahreme şehvetle baktın. Bu zinaya göre küçük günah tasnifine giriyor. Zaten Necim Sûresi'nin ayetinde اَلَّا <gülüyor> وَاَلَّذِنْ يَجْدَنِبُونَ كَبَائِرَ الْاِثْمِ وَالْفَوَاحِشَ اِلَّا الْلَمَمْ اِنَّ رَبَّكَ Büyük günahlardan fuş. mesela livata, erkek erkeğe ilişki, büyük günah giriyor. Kadın kadına sürtüşme, Sihak Arapçası, Türkçe'de lezbiyenlik bilmem ne, bu büyük günah giriyor. Kebair günah giriyor, zina, hepsinin başında büyük günah giriyor. Bunlar da mesela abdest alsa, abdeste günahlar dökülür ama bunlar dökülmez. Mesela öğleni kıldı ikindiye kadar böyle bir günah yapmış, ikindiye dursa, namaz kılsa, abdest alsa, namaz ayrı mesele, kılacak tabii namazı. Ama o zina gibi, livata gibi günahı, o ikindi namazı sildirmez. Çünkü neden? Kebair günahlarda hususi tevbe şartı var. Cumhur-u ulema bu görüştedir, cumhur. Bazı âlimler, umumi mağfiretin içine girer diye, bazı müjdeler, Müzdelife Vakfesi gibi işte Arafat Vakfesi gibi şeyler, umumi mağfiret diyorlarsa da, ulemanın ekserisi bu görüştedir, kuvvetli görüşte budur ki, büyük günahsa, mesela bir adama iftira etti, iftira büyük günah. Harpten kaçtı, büyük günah. Sihir yaptı, büyü yaptı. Büyük günah, Kâbâir'in en büyüğü. Yetmişçe bayır var mı? Sihir ilk yediye giriyor. Adam öldürmek. E Sen öğlenle arası iki tane adamı devir. Ondan sonra ikindi namazını kıldık nasıl olsa arası temizlendi. Böyle bir şey yok yani. Onun için büyük günahlarda hususi tayin üzere, tayin. Tayin ne demek? Abdest taze lüsün, iki rekat tevbe namazı kılıyorsun. Şart değil. Sünnetlerini söylüyorum, şart değil. Ama bir insan estağfirullahalazim, el ellezide çok önemli falan. Bu birçok istiğfar sırasını size ben naklettim, kitaplarımda zikrettim. Bunlardan herhangi biriyle ki en kolay işte müezzinlerin yaptığı her namazdan sonra yaptığı. Estağfirullahalazim, la ilahe illahe el hayyel ve tuğbeyle. Çok büyük bir şeydir. Ama bir insan diyor ki, ya Rabbi ben efendim, birine iftira yaptım. Kul hakkına gireriz, ondan da helallık alması lazım. O da ayrı dava. Ama büyük günah yaptığı için bir de Allah'a taalluk eden tarafı var. Allah'ın haramını çiğnediği için. Sana taalluk eden kısmı yine, mağfiretini talep ediyorum. Özel istiğfar edecek, özel mağfiret isteyecek. Bir daha yapmamak niyeti üzere, nasuh tevbesiyle. Zina da böyledir, içki de böyledir, faiz de böyledir. Bunlar tabii çok büyük kebair günahlar. Namuslu kadınlara veya erkeklere, bu ilk yediye giriyor zaten o. Bunlar büyük günah şeyinde. Ama yolda geçegen nameren bir kadına gözü almış. <gülüyor> e zaten gözü almış rastgele bu günah değildir. Bir daha bakınca ikincisi efendim kasıtlı ve şehvet nazarı bir daha baktığı zaman bu günahtır. Ama deminki tasnife göre küçük günahlara girer. Zaten benim dostlarım diyor, büyük günahlardan, fuhuştan işte demin dediğim lezbiyenlik, livatası, zinası bunlar hep fevâhişe giriyor, fahişe tabirine giriyor. Ee, bunlardan sakınırlar diyor. İlle lemem, küçük günahlardan diyor, sakınamayabilirler. Sakın, peygamber ol, o zaman peygamber misin? Peygamber olmadığına göre ara sıra düşkak, ara sıra düşkak oluyor herkeste. Bunlar lememdir diyor ama herkeste de değil. Mesela öyle bir evliya vardır. 70 senedir diyor evliya Allah'tan biri. 70 senedir bir tane namahrem kadın görmedim diyor. Görmemiş yani. Şevvetle konuşmuyoruz. Şevvetle konuşmuyoruz. Namahrem bir kadın görmedim diyor. Artık nasıl görmedi? Evden mi çıkmadı? Bir yere mi gelmedi? Gözünü mü kapattı? Nasıl becerdise onu görmedim diyor. E bizim efendi hazretleri de öyledir yani. Bildiğim kadarıyla yanında hayat geçirdim. O bu işten hassas olanlardan biri Kemal Efendi hocamız, Veli Efendi hocamız. Bak bu adamlar için Hasan Efendi hocamız, Mustafa Efendi hocamız gibi hocalarımız var. Allah sahatte afiyette hepsini daim eylesin. Allahım. Hüsnü Katime hepsinin sonlarını mübarek eylesin, hüsnü Katime güzel son. Çünkü onlara yapacağımız en büyük dua, hüsnü Katime duası isterler bütün evliya Allah. Allah onlara da, bizlere de hüsnü Katimeler nasip eylesin, amin. E şimdi böyle adamlar var, ya e bu adamlar hakikaten ortalaması bunun 60-70 senelik buluğdan sonrasını çıksan hepsinin ortalama 80-85, kimi 90'a geçti, yok yani bir kadın görmemişlerdir yani, bakmazlar yani. E şimdi böyle adamlar artık çok, en derin adırattan kaç kişi kaldı? Ama senin bir gözün aldı, bu günah değildir. Yolda giderken şuradadır, buradadır bir iş sebebiyle bir şey. Ve lakin kasıtlı olarak ikinciye, üçüncüye, şehvet nazarıyla, eğer avret yeri açıksa yani, saç avret, kolu avret, bacağı avret, eğer avret yeri görünüyorsa, şehvetsiz de olsa haramdır. Şehvetsiz de olsa, çünkü adamın avreti... Sen göbeği erkeğin diz kapağı arasına bakabilir misin? Bakamazsın, erkek erkeğe de bakamazsın. Adamın göbeğinden aşağı, donu aşağıda olsa, göbeğini açmış olsa, göbek deliğinden altına bakabilir misin? Bakamazsın, erkek erkeğiz, haramdır. Ya ben adama, affedersin sulanıyor muyum? Tövbe Ya Rabbi. Kardeşim, adamın avret yerine bakamazsın, haramdır. Şehvetten bahsetmiyoruz, şehvetten bahsetmiyoruz. Çocuğunun da avretlerine bakamazsın. Kızının da avretlerine bakamazsın. E oğlunun da avretlerine bakamazsın. E kızın tabii senin hakkında kızın avretleri bütün bedeni değil babasına için. On da göbeğiyle diz kapağı ağrı olsa olur. Neden? Babasa hakkında. Babası hakkında. Ama yabancı bir amcaoğlu hakkında bütün bedeni avrettir. Dolayısıyla burada şehvet var mı yok mu? Avret yeri ise bakılan nokta, görülen nokta. Şehvetsiz de olsa haramdır çünkü avretleri açılmış. Erkeğin dizle göbek arası, efendim, kadının cemi bedeni, el yüz müstesna, o da işte zaruri bir hacette açılır tehlikesinden. Hani bir şey verirken, alırken falan el şeyinde. Bu, yine de yüz fitnedir, e, yüz avret değildir derken kadının yüzü avret değildir, namazda değildir. Namazın dışındaki mesele de geçen bir kere burada yine anlattım zannediyorum. Burada mı anlattım, nerede anlattım? Sohbette. Şimdi oturuyorsun bir arabada veya bir doktoru bekliyorsun veya bir yerde sıra bekliyorsun. Bir hanım kardeşimiz çarşaflı da olsa, şimdi şurasına kadar tamam yüz avret değil ama erkekler kalkıp da sana gözlerini böyle dikerlerse, suratına böyle bakarlarsa o zaman tabii ki insan rahatsız olmalı ve bu noktada kimin ne gözle bakacağını da, Bilemediğimizden de dolayı hemen ne yapmalı? Çarşafını burnunun altına çekmeli, mümkün mertebe. Çünkü neden? Bakış açısında erkek varsa tam karşında, yandan böyle tam seni kestiriyorsa o zaman yüz avret değildir denmez. Yüz avret değildir ama dikine bakan, düzüne bakan var. O zaman şöyle yapacak, değil mi şimdi? Tabii burada genç kadın, daha ziyade o fıkıhlarda ona yer veriliyor. Efendim, ee, tabii şimdi güzel meselesini konuşamayız çünkü neden? Ayranı mekşi diyen yok, herkes güzelim der yani kendine göre. Sen de güzel değilsin, sana bakılır diye fetva verecek halimiz yok. Onun için burada güzeldir, gençtir, yaşlıdırı da ayrım yapmadan fitne zamandayız. Erkekle direkt muhatap olduğunda, efendim burnunun ucuna çeker. Ama normal zamanlarda direkt bakanı yoksa falan yüz avret değil. Bunu Geçen bu Perşembe sohbetimi de kaçırdıysanız, sitelerimize atılıyor, internetlerden zaten her zaman ulaşabiliyorsunuz sohbetlerimize, güzelce dinleyin, fıkıhla ilgili bayağı size ilim hasıl eder. Şimdi, İmam-ı Azam Efendimiz abdeste, şadırvanda dururken abdest alanlara bakıyor, Abdest suyundan ne günah işlediklerini görüyordu. Çünkü abdest, göz yıkanırken gözle yapılanları döker. Kulak meseledirirken kulakla yapılanlar dökülür. Burunla su çekilirken, istinşak diyoruz ona Arapçasında, burunla yapılan günahları döker. Efendi Hazretleri derdi, burunla da günah mı yapılır ya? Burunla da şöyle günah yapılır, kadının biri koku sürer, Ondan sonra bir asansörde veya kapı girişinde, şimdi öyle bir kimyasal da acayip bir kokular sıkıyorlar böyle şeyler. Kadın kokuları falan, erkekler de acayip bir şeyler sıkıyorlar. Ondan sonra yanından bir geçiyor, efendim sen ne kadar uzak, uzak durayım desen, şey sen de burnunu tıkayamıyorsun yani burnuna o koku vuruyor. Onun için bu da çok büyük bir tehlikedir. Hadis-i Şerif'te kadının kocasından başka mahremleri dışında, efendim, yabancı erkeklere görüneceği noktalarda tezeyyününü, tetayyübünü, süslenmesini, püslenmesini, e, albenili endamlı olmasını, cazip hale gelmesini ve koku sürmesini yasaklamıştır. Bak bu kitapta var, ''Kız çocuklarına iyi bakmanın fazileti'' Dün akşam bundan bahsettim. Bu son çıkan kitabın, bu hem kızı olanlar için en büyük müjdeleri ihtiva ediyor, bir de son bölümde bu kadın erkek ile ilgili konuyu söylüyor. Gün akşam okuyamadım o Hadis-i Şerif'i. Yani orada mesela Hadis-i Şerif diyor, kadın diyor, eğer diyor. Burada da onu okuyalım tabii, her sohbette her şey yetişmiyor. Efendim, koku sürer de diyor, güzel bir koku sürer de diyor, e, mescide çıkarsa diyor, bak. Ahmed i̇bn Hanbel'in müsnedinde kaynak soruyorsan, çünkü fıkıhla ilgili konularda sıhhat şartı, hadisin sayı olması için kaynağını söyleyeyim. Hanebirra da radiyallahu teala. Kal kal sallallahu aleyhi ve sellem. Ey ümmetim, tatibeli mescide. Ya mescide gideceğim. Kirli pastı kokmayayım. İşte kadınlar kadınlar arasında kılıyor. Kadınlar arasında kılıyorsun ama yolda giderken yandan erkek geçiyor. Kapıdan girerken çıkarken avluda erkekler bulunabilir. Dolayısıyla bir erkeğin de burnuna vurmaması düşünülemez. Öyle tesirli bir kokuysa, yani etkili bir kokuysa, yanından geçen, duyacağı bir kokuysa... Evet. Hangi kadın, ben mescide gidiyorum da, işte hani soğan yiyen mescidimize gelmesin, sarımsak yiyen mescidimize gelmesin, hani bu durumun tersi olmak suretiyle, bazı da adam soğan yedim, sarımsak yedim diye veya skara içmiş, ondan sonra ne yapıyor? Buralarına özellikle koku sürüyor, buralarına da özellikle koku sürüyor bölgesel olarak o kokuyu, kerih kokuyu izale etmeye çalışıyor. Bazen ağzına, gözüne bulaştırıyor. Zaten hakikaten bulaştırıyor ağzına, gözüne de. Bir de ağzına, gözüne bulaştırıyor var ya, o soğan, sarımsakla karışık, bir de kimyasal bilmem ne esansı falan, yani 40 sene öteye git yani ha adamdan. O, o daha da bir tehlike, sürmese daha iyi yani. Adam diyor soğanı idare ederim de bu hepden soğanla karışık bilmem ne olmuş. Bu daha bir bela. Bazıları da öyle üsttürüklü sigara içtikleri halde, soğan, sarımsak yiyip de adam hiç koku e, yansıtmadan, ne usulünü bulmuşsa benim öyle tanıdığım var bir iki kişi iyi biliyorum sigarakolik, devamlı içiyor ama adamdan bir koku daha fark edemedim ya! Yakında oturuyoruz bazı böyle bakıyorum. Nasıl beceriyor? Şey? Usulü var onun demek ki artık, o öğrenmiş onun usulünü. Ama insanların çoğu bunu beceremez. Ben sen zaten ne buyuruyor? Gelmeyin mescide bize diyor. Müslümanlar rahatsız etmeyin diyor. E şimdi kadın koku sürerse evinin içinde değilsin ki. Dışarı çıkıyorsun mescide. Mescit dışarıda. Yolak e yolak yola geçeğin. Mescitten gitmene şu yoldan geçeceksin. Lem <gülüyor> tukbellall hatta tagsilu O kadının namazı kabul olunmaz diyor. O kadının namazı Gitti, Ravza-i da kılsa kabul olunmaz, Kabe-i Muazzama'da da kılsa kabul olunmaz. Mekke'de bile otelden mi? sıkıyor, kadın tavafa giriyor. Ulan dünya kadar erkek kadın karışık orada, sen ne kokusu sürüğün Tavafı da kabul olunmaz. Olunmaz diyor, namazla tavaf aynıdır. Evet tavafu bir beyti salatun diyor, namaz. Beytullah tavaf aynı namazdır, bir tek konuşma müsaadesi var o kadar diyor hadis-i şerif. Kabul olunmaz. Ne yapması lazım? Geri dönüp cünüplükten yıkandığı gibi, cünüplükten yani hayızdan, nifastan yıkanırken gusül aldığı gibi, gusül abdesti gibi gusül alıp kokuyu giderecek diyor. Bu hadis-i şerifin fıkhında iki hüküm var. Bazı alimler diyorlar ki sadece kokuyu giderecek kadar koku bölgelerini yıkasa yeter. Çünkü cünüpten yıkanma gibi tabirinden izale yani kokuyu giderme manasını kastediyor. Bazı alimler de diyorlar ki efendim hayır aynen gusül abdesti alacak bir daha diyorlar. Çünkü hadisin zahiri buna yakın düşüyor. En nihayetinde e, bu gibi meseleler efendim burnuna adamın günah sokuyor. Yani kadın koku sürüp yanından geçerken o koku senin burnuna vurduğu zaman, her insanın düşünceleri bir olmayabilir, her insanın göz bakışı bir olmadığı gibi, ama işte burnunla yaptığın bir günah varsa da, abdest alırken burnunla da o dökülüyor. Onun için bir insan abdesti sünnet vecihi üzere alırsa, bütün hadislerde es ve galvudu, tamamlarsa diyor. Bazı hadislerde fe ehsenevudu, abdestini güzel alırsa diyor. Onun için bizim bir abdest risalesi diye bir risalemiz var. Ya bizim o Risalelerimiz hepsi o konuda mesela, o Risale İlmihal'in içinde de abdest geçer ama orada daha ziyade ihtisas gibi yani o konuya özelleşilmiş abdese. Bütün sünnetleri, mekruhleri toplanmış. Bir insan bu hadislerdeki müjdeyi almak için, her uzvunu yıkadığında her uzvundan günahın dökülmesini sağlamak için ve abdestten sonraki birçok müjdelere nailiyet için tamamlama kaydı var. Bu tamamlamada en azından ilmi halde veya bizim abdest sihalemizde de var, İlmihal'de birinci cid çıkmıştı. Onda da var tabi, abdest başta geliyor, su var bölümünden sonra. Bu şekilde tamamlarsa alan döker. İşte i̇mam Azam Efendimiz onu gördüğü için bakıyordu, bu adamın abdest suyundan anlaşılıyor, gözüyle nam-ı e, bakmış. Öbürünün burnundaki sudan ayrıca kadının kokusundan efendim ne yapmış, aklına bir şeyler getirmiş, geçirmiş. Elini yıkır, elinden namareme tutmuşsa o onu görüyor. Ha şeyi de görürdü yani, zinayı falan bütün günahların suda çıkıyor, suda. Onun için madem ki insanlar günahsız durmuyor, bu abdest suyu da bu günahları yıkıyor, temizliyorsa, o zaman bu su pistir demiş. Çünkü günahla birlikte çıktığı için manevi tarafı necistir demiş Zaten onun için hiç kimsenin abdest aldığı söylene ne kendisi ne de başkası bir daha o suyla abdest alamaz. O kesin. Ama pis midir değil midir? Burada da senin günahın yoksa azsa veya günahın varsa çoksa nerede o keşif kimde? Ama bizim günahlarımızın çok olduğu hele bu toplumda bu ortamda günahtan pek selamette kalacak durumda olmadığımız malumdur. Ekseriyet itibariyle konuşuyorum. Bunun için... Büyüklerin bu keşifleri, onları bazı hususlarda tedirgin etmiş. Ve e, kabrin yanına geliyor, o kabirdekinin azap olduğunu görüyor. E, var mı bunun hakkında hadis? Var. Bukhari'de hadis var. İki mezarı gösterdi, şimdi bu ikisine azap oluyor buyurdu. Bu hadis Bukhari'dir. Nereden bile azap olduğunu? E Mevla gösteriyor. Efendimiz'inki efendimizin ki zaten vahidir, mucizedir ayrı dava. Çok da büyük de bir günah saymazsınız ama buyuruyor. Biri idrar sıçratmaktan üstüne biri de laf taşımaktan dolayı şimdi burada yanıyorlar. Kabir için söylüyor. Bu işlem mucize olur. Ama Evliya Allah'tan biri de bir kabirdeki birinin azaba uğradığını görebilir mi? Görebilir. Neden? Çünkü Rasulullah sünme mahsus değil bu. Bu peygamber'e mucize olarak verilen her şeyin Evliya'ya da keramet olarak verilmesi sahiptir. Bu, ehl Sünnet'in itikat maddelerinden biridir. Bundan dolayıdır ki, bir peygamber ölüyü dirittiyse, İsa Aleyhisselam'da da var, Efendimiz'de de var, Hazreti Cabir'in oğullarını diritti. dür Meknun o kaside işte, deminki ki ü Meknun kasidesinde var, şerhide, şerhinde kaynaklarını söylemişim. Şimdi, bir peygamber ölüyü diriltebildiyse, bir veli de bir ölüyü diriltebilir mi? ehl sünnet itikadına göre konuşuyoruz. Eli sünnet itikadına göre. Madem peygamberin yapabileceği bir şeydir mucize olarak, evliyaya da keramet olarak verilmesi mümkündür. Çünkü neden? Peygambere mahsus bir şey değildir. O veliyenin şartı nedir? O peygambere tabi olduğunu açıklamasıdır. Çünkü bir peygambere tabi olmayan veli olamaz, şakı olur. O zaman o velinin kerameti de ne yazılır? Peygambere mucize olarak yazılır. O peygamber, Hak yolda olmasaydı, Alaydar efendi ona uyan bir zattır, bu kerameti nasıl gösterecek? Abdülkadir Geylani bir ölüyü diritmiştir. Ölüyü diritmiştir. Tevatürle sabittir. Tevatürle sabittir. Bütün kitaplarda nakledilmektedir. Ha, sen Abdülkadir Geylani, ölüyü diritine inanmıyorum dersen, eli sünnetten çıkmazsın. Ama evliyanın kerameti yoktur dersen, eli sünnetten çıkarsın. Ama müşahhas bir veli hakkında ''Ben bunun bunu yaptığına inanmıyorum'' dediğin zaman da artık o evliyanın durumuna göre seni ne kadar etkiler, manen, sıkıntı verir sana mümkün ahirette, o başka. Onu özel konuşmak lazım senin hakkında, onun hakkında sana hakkını helal eder mi, seni affeder mi, müsamaha eder mi, onu ben karıştıramam. Ama genel manada evliyanın kerameti haktır, ölüleri diriltmek dahi de vardır. Ölüleri diriltmek dehi. Çünkü neden? Peygamber yaptıysa veli de yapabilir. Çünkü yaratan ancak Allah'tır. Allah'tan gayri yaratan yoktur. Ee, i̇stediğine istediğin, istediğin elinde yaratır. İtikadımız bundan ibarettir. Onun için e, keşif zor iş. E şimdi kabir her gün üç kere sesleniyor. Şimdi bizim hiçbirimizin hemen hemen keşfi yok. Keşfi olsa kabrin sesini duyacak. Mezarlardan geçerken... Duyacak. E adam mezarlıkların önünde affedersin karıyla kızla öpüşüyor. Arkada mezar var. Mezardan bir ses gelse öyle bir kaçar ki ne abdesti kalır ne bir şey kalır. Abdesti de yoktur zaten. E şimdi kardeşim e, bu keşif işi adamı uyutmaz. Keşfi açık olduğun zaman duvarın tespihini duyarsın. O zaman ben kapı gıcırdasa uyanıyorum. Bir de bizim yatak tespihye başlarsa ben nasıl uyuyayım? Kaç kattan asansörün sesini duyuyorum, uyanıyorum. E şimdi ondan sonra bir de baktın, yastık tespih etmeye başladı. Bu zor iş. Zor iş. Keşif ehli insanlar. Ondan sonra diyor, bu evliya 70 senedir uyumamış. E sen de onun gördüklerini görsen uyuyamazsın ki. O şu kadar demek yemek yememiş. E görüyor, işitiyor, duyuyor, manevi gözü açık. Tabii bize mevlane yakışısı onu yapıyor. Biz o kadar keşfe müsait bir ehliyet liyakatımız yok. Ancak Hadis-i Şerif'te buyuruluyorsa ki, kabir her gün üç kere nida ediyor. Hepimizin kabri mezarı, geçtiğimiz mezarlıklar, hepsinden üç kere ses geliyor. Bence, ben şöyle bir şeyler bazı teklif ediyorum, uygunsuz uygunsuz şeyler teklif ediyorum. Diyorum ki mesela bunu artık, benim sesim çok şey değil belki, itici değil, çok itici, korkunç bir ses şey yapalım. Kasete bunu çekelim. Kabir'in bu sesini, anladın mı? Korkunç korku filmlerinde seslendirme yapan birilerini bulalım işte. kaç paraysa verelim artık. Ne yapacağız? Oh, On sonra. Hakikaten biri yapsın bunu. Çok da para kazanır tıklanmasını. Korkma yer arıyor adam. Korku filmi seyrediyor. Ulan gel sohbet dinle. Ne korku filmi seyrediyorsun? Ha burada Kabir sana neler söylüyor biliyor musun? Ben diyor, korkmak istiyorum. Oho, o kadar korkutucu malzeme bende var ki. Anlatmıyoruz çoğunu, millet kaçacak. Kardeşim bak, kabir söylüyor her gün üç kere. Ben bunu kayda almamızı, ben de yapamadım. Biri alırsa bana dağıtacak, telefonun sesi yapacağım. veya işte neyse, üç dakikada bir, beş dakikada uyurken sessize alalım tabii. Hortlarız, dururuz ikide bir, yatakta fırlamayalım. Ama geri kalan da arada bir... Lan tam bir kadına gözün aldı bilmem ne. Hemen... Ben vahçe yim ben yılan eviyim ben kurt yim falan ne oluyoruz ya ne olmuyoruz ki gideceğimiz yer konuşuyor yabancı bir ses değil hepimizin gireceğimiz çukur konuşuyor tamam hakiki korkunç haller burada Bunlar artık Arapça işte Arapça ile Türkçe seslendirilir mi bilmiyorum bunu yapsak da günde birkaç kere Mesela günde 25 kere ölümü hatırlayan şehitlerle haşr olur hadisine göre. Yani bir insan ne bileyim telefonumuza ayarlayabilsek falan böyle 25 kere bir ölüm var gibi mesela, kabir var gibi bir ses olsa falan. Adam 25 kere ölümü hatırlasa Allah mübarekliği filmel. Ve fima ba'del Ya Rab ölümümü bana bereketli eyle, ölümümün ardını hayırlı eyle. Bir kısa ve Arapça bilmiyor, Türkçe bir duaysa 25 kere ölümü hatırlayana şehitlerle haşr olur müjdesine nail olur. Hatırlatıcı unsurlara ihtiyacımız var. Şu anda çünkü çok unutturucu, gaflet verici, insanı kendinden geçirici hadiselerle karşı karşıyayız. E cep telefonu, bir de oradaki Whatsapp, bir de bilmem internetin girmesi, çıkması insanın aklını başından alıyor. Adam demin denilen lafı unutuyor, bir saat evvelki notunu unutuyor. Adam telefon ediyor, ''Selamünaleyküm aleykümselam, ne diyecektim sana ya?'' diye başlıyor. ''Ya ne diyecektim ya? Niye aradın ki?'' İşte ararken unuttum abi ya. Çünkü neden? Kafayı giderecek bin türlü şey çıktı, gaflet sebebi çıktı. Bir insan dünya işindeki notunu unutuyor ya. Yediğini unutuyor. Ben nerede yedim diyor bir de ya. Bir de ne yediydik ya sabah. Ha, o zaman biz 25 kere ölümü nerede hatırlayacağız? Bu gaflet eseriyle. Mutlaka müzekkirat. Yani hatırlatıcı unsurlar. Artık bunu... Ses kaydı mı yaparız, onu mu yaparız, bunu mu yaparız, odamızda bir şey mi kurarız? İşte eve geldiğimizde mi, dükkanda ayrı bir şeyler yapmamız lazım değil mi? Bunu birisi kurgulasın, birisi kurgulasın böyle bir cihazlar yani. Sıf böyle ses kaydedip bu konuları işleyeceğiz ona, adam ölümü kabire hatırlayacaklar. Her gün kabir üç kere nidâlu. ''Enebeytü'l-vahşeti'' ''Ben vahşet eviyim.'' Vahşet ne demek? Yalnızlık, yalnızlık Allah'a Çok zor. Yalnız bir yerde kalmak, ben yedi ay kaldım, yani yanımda kimse yoktu ama tabii gardiyanlar geliyordu, gülüyordu bazı günde bir Bazen ziyaretçiler, o zaman ziyaretçimiz çok azdı bandırmada. Yani 28 Şubat süreci, i̇şte haftada bir, iki, üç kişi geliyorsa öyle, ziyaretçi yoktu. Fakat yalnız kalmak gece, gündüz zor iş. Kabirde herkes, ameliyle baş başa yalnız kalacağız. Onun için ben diyor, yalnızlık eviyim. اَنَا بَيْتُ الْظُلْمَةِ Ben karanlık eviyim. Zifri karanlık, bir ışık yok, bir ışık şey yok. Koysan ne olacak? Florosan bağlasan ne olacak? Hangi şeyin şarjı yeter yüz sene, bin sene? Hangi efendim, cihazın ışığı kalır orada yani? Ben karanlık eviyim, karanlık zor. E gözüm zaten görmüyor, Işığa ne lüzum var? Ama ruh geliyor kabre, ışığa ne lüzum var olur mu? Sen şimdi uykudasın, rüya görüyorsun. Rüyada gözün açık mı, kapalı mı? Kimisi gözü açık uyuyor, boşver. Ama geneli gözü kapalı uyuyoruz. Gözün kapalı mı? Kapalı. Işığa lüzum var mı? Yok. Ama rüyada bir karanlığa sokuyorlar seni. Lan nereye gideceğiz? Göz gözü görmüyor diyorsun. Ulan gözün zaten kapalı, uyuyorsun. Ne lüzum var ışığa? Ama rüyada seni karanlıkla korkutuyorlar mı? Demek ki ruha da ışık lazım. Ruhu karanlığa koyarlarsa, ruh da bunalır. Öyle mi? Rüyada seni korkutuyorlar. Bir sesler gelse, bilmem nesin, Uykudan uyanıyorsun, bağırarak. Değil mi? Neden? E korkunç sesler duydum diyorsun. ya e, kulağın duymadı ki bunu. Bu kulak duymadı. Ruhun kulağı duydu ama ruhun kulağı ne yaptı? Bedeni de havaya fırlattı. Rüyada görülenlerin hiçbiri bu gözden bu kulakla duy duyulmuyor. Ama rüya aleminde yaşadıklarında uykun bozuluyor mu? Korku geliyor mu? Ter basıyor mu? Boğuluyorum diye kalkıyor musun? Kalkıyorsun. E ne işi var gözünün kulağının o zaman? E demek ki ruhun sıkıntısı bedene de bu hissediyor. Beden de azap çekiyor. Onun için ben karanlık evim diyor sen. Bu karanlığın bedene de zararı var. Kabirde yatan cesede de zararı var. Çünkü ruh karanlığa girdi. Enebeytü düd. Ben kurtların, böceklerin yuvasıyım. Allah Allah. Ne acayip bir şey ya. Allah rızası için yedi sene ezan okuyorsa bir adam müezzin bizim Said abi, rahmetli Said Ağabey'in abisi Hafız abi derken Hafız Sami Altın biz. O okudu ya. Allah Allah. Ne yedisi belki. Cami, o cami her sabah camilerde Allah rızası için müezzinden izin alır. Yani müezzinler de tabii daha rahat namaza geç gelir, müezzin de işine gelir. efendim. Bazı camilerin de müezzini yok, o hadisleri de görmüştü kitapta. 7'yi yedi yedi geçmiştir 7 yedi sene. Sırf Allah rızası için, para almadan, ezan okursa müezzini yapar. Kabrinde kurtlanmaz. Hiç kurt gelemiyor. Böcek gelemez, yılan gelemez, bazı salih ameller var, onları uzaklaştırır ama genelde genelde, ben kurt, kurtların yuvasıyım. Mâze âdet deli, benim için ne hazırladın? Bunun Türkçesini yapalım, kaydımızı koyalım. ''Benim için ne hazırladın?'' Hemen bunu duyar duymaz adam ne der en azından? ''La ilahe illallah Muhammedur Resulullah'' Al sana bir kelime-i tevhid okumana sebep olur. Birden dersin ki ''Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammedun abdühü resulü'' Birden dersin ki ''La havle ve la kuvvete illa billah'' Dersin ki ''La ilahe illa ente subhaneke inni kuntu minel zalimin'' Veya dersin ki ''Allah'ım salli ala sena Muhammed ve ala aleyhi ve sahabiye sellim'' Niye? Kabir için ne hazırladın? Ayak üstü, otobüste olsun bunu bize. Her yerde, şunlardan birini söyleyip hemen bir hazırlık. Belki bir zaman sonra öleceksin yani. Ölümüne yakın zikirle ölesin, ibadetle ölesin, ölümü düşünerek ölesin. Ölümü düşünenlere ölüm çok kolay olacak. Kabiri düşünenlere kabir çok rahat gelecek. Mahşeri düşünüp hesaplı gidenlere mahşerde uzun gelmeyecek, iki rekat namaz kadar gelecek. Ne hazırladın benimsin diyor. Onun insan, artık bunu bir şekil birbirimize hatırlatacağız. Yani keşke işte bu dakika araları kurulup, o ses telefondan çıksa. Nasıl bir şeye mesaj kuruyoruz, unutmayalım diye. Öyle olsa, o da acaba bizi ne kadar şey yapar, etkiler, onu da bilmiyorum. Evet, şimdi diğer rivayette bunun açılımı var. Orada ne buyuruyor? اِنَّ kabru yunadi كُلِّيَمْ كَمْسَ مَرَّادِ Kabir, toprak her gün Beş kere nida diyor diyor. Ben bir hadis şerifte gördüm. Akyazılı Mustafa Efendi hocamız Allah rahmet eylesi, kabrin nur olsun. Efendi Hazretleri'nin büyük halifelerindendi. Ondan da işitmiştim, ta çocuktum. Sonra kitapta gördüm. Taçta olacak. E, topraklar, kabir değil. Bastığın topraklar ama kabire dönüyor iş. Çünkü neden? Her gün yetmiş kere nida ediyor. Bunu gördüm. 70 kere daha. Ne diyor? Ya ben-i Âdeme, külü veşrebü meşreheytum. Fevallâhi lâ külenne lühûmekum veşşûhûmetum. Ey Âdemoğullar, canınız ne istiyorsa yiyin, canınız ne istiyorsa için. Sular, ayranlar, şuruplar, şerbetler, gazozlar, inşallah içki zıkım içmezsiniz. Canınız ne istiyorsa yiyin için. Vallahi sizin etlerinizi de, yağlarınızı da ben yiyeceğim. Toprak bunu söylüyor. Bu nidaları duyan adamın tabii ki iştahı da ne olur? Kesilir. Şehir lüzum var mı? Ne oldu? Zayıflama hapına. Ye ye ye. Sonra zayıflama hapı hiç. Ondan sonra kalp krizinden git. Kardeşim, bu nidaları, şu, bu şuurda olan insanların zaten iştahı kaçıyor. İştahı kaçıyor. Hasan-ı Basra Hazretleri bir cenazeye giderdi. Üç gün yemek yemezdi. Cenazeye tefekkür ediyor, ibret dalıyor, evine gelirdi işte hanımı çolukça diyor ya işte baba bir şeye yani, bütün gündür yemiyorsun falan. Oruç da değil mesela icabında. Çünkü neden? Ahireti düşünüyor, kabri düşünüyor, kendi durumunu düşünüyor. Ondan sonra şimdi millet cenazeye katılıyor, neyi düşünüyor? Ulan çok uzattı imam, çabuk bitse de gitsek yiye, yemek yiyeceğiz diye düşünüyor. Hiç iş daha kaçmamış, bir de projeler yapıyor akşama için diye. Adam orada mezarlıktan falan ibret aldığından değil, mecburiyetten geldik işte, şimdi millet de bize bakıyor. Efendim kısa kesseler de gitsek. Öyle olmamalı. Ya mezardan, kabirden, ölümden ibret almayan imansız ölme tehlikesi var diyor. Çünkü neden? Kalbi demek ki taştan beter olmuş yani. En kefa bil vâizâ, vaiz Vaizh olarak ölüm, kabir yeter diyor hadî-i şerif. Daha ne var zorunçun? تَرَكْتُ لَكُمْ وَاعِزَيْنِ نَاطِقًا وَصَامِتًا فَاَمَّنْ نَاطِقُ الْقُرْآنِ وَاَمَّا الصَّامِتُ فَالْمَوْتِ buyuruyor hadis-i şerifde. Vefat etmeden evvelki vasiyetlerinde sallallahu aleyhi ve sellem size iki vaiz bırakıyorum. Vaiz. Bir vaiz var, mastar. Vaiz. Bir de var vaiz. Yani vaf çekiyor bir elif. Vaiz, vazeden eden, öğüt veren. Vaaz nasihatın kendisi. Ben size iki tane öğüt verici vaiz, müftü vaiz fetva verene müftü vazedene vaiz diyor. İki tane vazeden burada Birisi konuşuyor, birisi konuşmaz. Konuşan vaiziniz Kur'an'dır. Kur'an, Allah'ın kitabı hepimize her an konuşuyor. Bütün ad-i kerimeler bize hitap ediyor. şey i̇şte demin okudum sohbet efendim. Küllü nefsin daikatül mevk. Her canlı ölümü tadacak. Bundan istesna, müstesna yok. ثُمَّ اَيْلَيْنَا تُرْجُعُونَ Sonra ancak bize döndürüleceksiniz. Ne yapmışlar onu? Cenazenin üstüne koydukları yeşil örtünün üzerine bu ad yazmışlar. Bir öbür tarafına da belki اِنَّا لِلَّا falan yazıyorlar belki işleme değil. Ama küllü nefsin hepsinde hemen hemen var. Bunu niye yazıyorlar derdi Hasbe Hoca Efendi. Bunu niye yazıyorlar derdi. Eğer ölüye faydası olacak olsaydı Tabutun içine koyarlardı örtüyü derdi. Niye tabutun üstüne yazmışlar da yeşil örtüyü üstüne koymuşlar senin gözüne sokmak için? Her canlı ölümü tadacaktır seni. Adam öldüğünde niye öldü, neden öldü, kalp krizini geçirdi, eceliyle mi değil mi? Ecelsiz ölüm olur mu? Ondan bahsediyorsun. Bak sen de gidiyorsun orada. Onu yazıyor sana. Ama adam ibret almıyorsa kalbi kayadan beter. Bütün mesele bizim kalplerimizi yumuşatmamızdan geçiyor. Kalpleri yumuşatabildiğin zaman faiz alamazsın. İçki içemezsin. Namereme, bakamazsın. Zina edemezsin. Kabiri, ölümü düşünen, kalbinin kasveti giden bir adam, devamlı Allah'ın huzuruna çıkmak üzereyim hesabını yapan bir adam, kolay kolay harama günah düşmez. İlla peygamber değiliz ama kolay kolay. Çünkü ama kalp katılaştığı zaman ibret almıyor, öğütlenmiyor, tesirlenmiyor, etkilenmiyor. Hiçbir şey ya adama ya. Desen mu yapıyoruz burada ya? Adam ne konuşuyor, bu ne yapıyor? Mezarlıkta gülen var. Mezarlıkta gülen diyor, öyle bir lanet gelir ki ebedi olmaz diyor. Mezarlıkta gülene. Çünkü allah Teala adamların ruhlarını almış, devirmiş onları yatırmış oraya. Senin gözünün önüne sermiş bir ayet sermiş oraya. Sen de onun gibi olacağını düşünürken nasıl gülersin ya Allah'ın bu kudretinin eseri karşısında yani. Hemen tevazu edip alçalıp dua etmen lazım, zikretmen lazım, bir şey okumanı hediye lazım. Sen şey, ha ha ha. Öyle. Bir de mezarlar hepten şehir içinde şimdi duvarlarında bu otobüs durakları var mezarın yanında falan. Bir görsen yani millet. Böyle cıvıl cıvıl kar erkek kalmak karışacak. Yani arkaları hep mezar yani bizim de Edirne kapı öyle. Hepi insan ya şurada arkamda bu kadar insan yatıyor ya. Ha bir şahada okuyayım bir hediye edeyim tamam bir de bir üsturuplu olayım ya. Onun için konuşan vaz Kurandır, sessiz süküt vaiz ölümdür bu. Ölüm ve kabirahvali ve ehvali ne yapıyor? sessiz bir şekilde en güzel vaaz yaptı. Onun için efendimiz her Cenazede ne derdi? hal makal. Hal dili kal dilinden ağız dilinden daha iyi konuşur. Onun için bu musalla'da yatan meyyit veya meyite şimdi bize vaz ediyor derdi. Ne vaz ediyor derdi? Başlardı o ölenin hadis-i şeriflerden tabii bunları görmüş. Ölenin Gelen cenazesine iştirak edenlere neler dediği hakkındaki. Çünkü o ölüden ses çıkmıyor. Ama sessiz vaiz ölümdür buyuruyor. Onu da vaiz eden Hoca Efendiler dillendirerek anlatıyorlar. Ben de bir an evvel, biraz evvel sizin gibiydim. Efendim şimdi Allah benim ruhumu kabzetti. Ayetlerde, hadislerde duyduklarımızı, okuduklarımızı şimdi gözümle gördüm. Artık dönüşümde yok, hazırlanacak bir halimde kalmadı. Aman siz benim gibi ansızın aniden kafletle gelmeyin mehalinde. Efendileri böyle sohbetler ederdi. Her hoca efendinin yapması gereken şey. Çünkü sana hatırlatıyor. Ama sen orada o hatırlatma yapılırken de gülebiliyorsan, konuşabiliyorsan. La halela kowe. İllallah. Ya o adam babasının cenazesinin başında ya. Gülüyor. E bu tam bir kasfete delalet ediyor. Diyor. Kalp katılığı. Allah muhafaza. Kabir her gün beş kere nidalarıyor. ediyor. beytül vahşeti. Ben yalnızlık eviyim. E, tamam yalnızlık evisin de bana ne diyorsun? Ne yapayım yani? Mecburda geleceğiz. Çare yok. O zaman fec'al limunsen bil Kur'an. Kur'an oku, ayet oku. Allah'ın ayetlerini oku. Özellikle tebareke yi sureyi münciye yi oku. Secde Suresi adamı azaptan kurtarır. Secde oku, Dukan Suresi oku, yasin Şerif oku. Ama bir sure söyle onu okuyabilirim her gün devam edeyim dersen ben sana tebarek ederim kabir için. Kabir için tebarek eden kuvvetlisi yok. 30 ayet kabir azabını kaldırır. Garanti. Kabir diyor ki ben yalnızlık eviyim. Burada eniş ve yoldaş lazım. Tek başına kalamazsın, arkadaşlık sıkılırsın, o zaman ne olsun? Kabrine nur yüzlü Kur'an ayetleri gelsin, nura bürünmüş vaziyette, bütün ayetler, sureler, nurani suretlere bürünerek senin yanına gelsinler, sana enis ve yoldaş olsunlar, o zaman sana deseler ki, sen tebârek eylemi, mi eniş ve yoldaş olarak, Yasin-i Şerif'in nuraniyetiyle ve ruhaniyetiyle mi burada efendim feyizlenmek, zevklenmek, lezzetlenmek, bereketlenmek istersin yoksa ananı babanı mı yanına getirelim deseler vallahi billahi Tallahi hepimiz, Allah nasip etsin tabi Yasin'in nurunu, tebarekenin mülkünü, sultanını, gücünü gördükten sonra anam babam lazım değil, Hazreti Kur'an gelsin deriz. Çünkü anam babanın faydası yok. Gelse ne yapacak? Ama Kur'an'ın faydası var. Onun için bütün hatim dualarında, Hoca Efendiler Osmanlı'dan beri yazılan kitaplarda, hatim duaları Kur'an'ların sonunda, Musaflerin sonunda ne diyorlar? Ya Rabbi bize, Allahümme cehalin Kur'an elena fi dünya karina ve fil kabri munisa ve fil kıyameti şefia ve ala sıratı nura ve <gülüyor> l-hayratikulla ve imama. Ne diyor bu dua? Ya Rabbi Hazreti Kur'an'ı bize dünyada yakın eyle. Yani kalbimize işlet, aklımıza işlet, beynimize işlet, dilimizden okuttur, zikrettir. Bize dünyada yakın eyle. Kabirde en iyi şeyle, yolda şeyle, arkadaş şeyle. Sırat üzerinde nur eyle. Karanlıkta düşmeyelim cehennemin dibine. Değil mi? Cehenneme karşı örtü ve perdeyle, bütün hayırlara imam ve rehber eyle. Dua bu. Onun için herkese Kur'an lazım. Kabirde kimseye eş, çocuk, çocuk lazım değil, para lazım değil, bir şey lazım değil. Onun için ne diyor? Kabir, ben yalnızlık eviyim, arkadaş lazım, Kur'an'ı kabrinde kendine en iyis eyle. Enebeytü zulmeti, ben karanlık yuvasıyım. Zikri karanlık, şu kadar bir yerden ışık gelmeyecek, ne olacak? فَنَوْفِرْنِي bu اللّٰيْلِ Gece namazıyla beni nur eyle Burada ışık lazım, motorları taksan, efendim istediğin kadar jeneratörler, bütün dünyanın ışığını bağlasan, ruhuna nur olmaz ama gece kalkarsan, iki rekat teheccüd namazı kılarsan, insanlar uyuyorken sen Allah'la halvet yaparsan, baş başa kalırsan, gece namazı tamamen kabirde nurdur. Ama gece namazı kılamıyorsanız bile, beş vakit namazı kılan Allah'ın izniyle kabirde nursuz kalmaz. Çünkü hadis-i şerif sahittir, as salatu nurun'' namaz nurdur buyuruyor. Nerede? Dünyada, nerede? Kabirde, nerede? Mahşerde. Saratta, mizanda. Namaz nurdur. Namazsızların durumu ne olacak? Beş vaktin farzları ondan aşağı olmaz. Adamın bir geçen gün bana öyledi. Ya diyor, diyor Hoca ben diyor, ne var diyor? Namazın diyor, Kur'an'da zaten vaktini söylemiyor, rekatını söylemiyor. Hadis lazım, oradan zaten çıkıyor. Hadissiz namaz olmaz, din olmaz da. Ya diyor, acaba diyor, bu namazın ruhu diyor, Allah'ı işte hatırlamak, Allah var bana nimetler vermiş falan filan. E ben diyor bu kafada, bu mantık üzere diyor, böyle diyor, dursam diyor, bu namaz yerine gelmez gelmiş olmaz mı diyor. Yani namazın diyor, ruhu diyor, şuurdur. Ben de o şuurda diyor, durursam diyor böyle, bu namaz yerine gelmiş olmaz mı? E olmaz. Sen O'nun namazın içinde Allah'ın huzurunda olduğunu düşüneceksin, o şuur namazın içinde şart, Kuşur deniyor O'na. Ama Allah Teala namaz kılın derken var rükû edin'' diyor, demek eğilmek diye bir farzı var. ''Ve südü secde edin'' diyor, demek ''secde'' diye bir farzı var. Ondan sonra ''Efendim'' ku'mu lillah ''Allah için kaim olun kalkın'' diyor, demek ''kıyam'' diye bir farzı var. Bunların hepsi hadislerde tafsilatı var ama ayetlerde de iması var, işareti var. Ondan sonra اِذَا كُمْتُمْ salat, الصَّلَاتِ فَقْسِرُوا هُجُوَكُمْ Namaza kalkacağınız zaman ellerinizi yıkayın diyor. Sonra yüzlerinizi işte, dirseklere kadar ellerinizi ve met... Dört tane farzı o ayette zikrediyor. Demek ki senin durduğun yerde oturup böyle hindi gibi düşünmenle namaz olmaz. Huzur lazım, huşû lazım, namazın ruhu odur. Ama ruh neye lazım? Bedene lazım. Bedensiz ruh olur mu? Şurada bana bir ruh göster bedensiz. Ha şurada göster. Gösteremezsin. Mutlaka bir ruhun görünmesi için bir bedene girmesi lazım. E, namazın bedeni, iskeleti o farzlar, vaciplerdir. Dışındaki şartlar, içindeki şartlar. Ondan sonra ruhaniyetini arayacaksın. Bu namazı tamamladık mı? Tamamlayamadık. Bu da diyor ki sadece namazın ruhuna efendim e, sahip olalım, o şuura erelim, do oturalım. Ne yapacağız öyle? Dakika tutacağız. E, zaten onu istiyorsan murakabe var, rabıta var tarikat'a girersin dünya kadar efendim ruhani işlerde gözünü kapatıp yapacağım bir buçuk saat gözünü kapa. Ne kadar murakabeler var. Ama bu Allah'ın farzını düşürür mü? Namaz farzı sakıt olur mu? Haşa. Ya tabii düşünme, düşünceler. Ben karanlık yuvasıyım. Gece namazı ile beni aydınlat. Demek ki beş vakit namaz illaki nurdur ama nafileler nurun ala nurdur. Hele bir de teheccüde, çünkü teheccüdün özelliği şundan, karanlık. Her yer karanlık olduğu için, herkes uykuda olduğu için, iki rekatın bile bulunsa gündüz bin rekattan hayırlıdır. Gece namazı olanın kabri karanlık kalmaz. Çünkü Mevla buyuruyor ki, her yer karanlıkken kalktın, sen bana secde ettin, rükü ettin, ben de senin mahşere kadar karanlıkta koymayacağım. ''Ve ne beytül vahdeti, ben tekli eviyim.'' Yani ne demek? Yatağın yok, yorganın yok, efendim, yastığın yok. Dünyada o yastık olmadı, bu yastık. O yastık olmadı, bu yastık. Bir yere misafir gidiyorum, iki gün boynum ağrıyor. Artık yastığı yanımda taşıma başladım. Ne yapayım? Bizim Kamil abiye veriyorum. Arkadaşlar unutuyorlar, onu geri vermiyorlar. Adam her sefer yastık mı alacağım diye o da haklı. Tabii de bizimkiler de unutuyorlar. Şimdi yastığı yanımıza taşıyoruz. E neden? İki gün ağrım var. Boynum mu ağrıyor? Yani alıştıramıyor boynumu. Ona göre şey boynum mu hasta? Yastıklar var işte ortopedik bir şeyler var ya değişik değişik şekil alıyor falan bilmem. E ne olacak mezarda şimdi? Nasıl koydular? Boynunu nasıl denk getirecekler? Aman istersen kafamı kessinler yanına koysunlar. Öyle bir şey yok. Kafanı kessinler yanına koysunlar diriye eziyet veren her şey ölüye eziyet eziyetler. Ne diyorlar? Ölüyü yıkarken suyunu ılıt. Ne sıcak olsun, ne soğuk. Çünkü ölü gassale konuşuyor. Yıkama var ya cenaze imamlar olsun diğer o biz gassal denir ona yıkayan. Gasil gassal. Ölü gassale konuşuyor. Ama bir duysa gassal Belediyede işçi, şey kalmaz, cenaze, işleri, tatil olur. Bir kişiye o girmez. Ölü gassale diyor ki, daha diyor Ezrail Aleyhisselam'ın sıkıştırmasından, harbinden yeni çıktım, bütün vücudum pelte pelte olmuş, yara için diyeyim görünüşte yara yok. Ama var ya, adamı gökten atmıştan beter etmiş, silikelemiş gitmiş Suyumu diyor, soğuk etme, sıcak etme, ne olur ılık eyle diyor. Ölü bunu söylüyor. Kitaplarda bu zikrediliyor, ben mi uydurdum? Ondan sonra ölü söylüyor, aman üstümü başımı çıkarıyorsun, cart, cart çekme, çok yıpranmışım diyor, çok acayip bitkinim diyor, vücudum gitmiş diyor. Ruh çıkıyor, can çıkıyor abi, bir daha dönmemek üzere mahşere kadar. Bu ne kadar zor bir şey ya, başımıza gelmedi ki bir kere anlayalım da anlatalım yani. E? Onun için diyor sarıyımı çıkaracağım veya neyse üstümü başımı çıkaracağım yıkayacağım aman yavaş aman yavaş diyor üstüme gelme çok bastırma diyor bunu söylüyor yüzünü örtüyor ya diyor çoluk çocuğun bir görsün bir daha bedi göremeyecek diyor yüzümü bir açık eyle diyor bak görüyor musun belini bağlıyor ayağını bağlıyor sıkma diyor sıkma diyor bütün bunlardan iddia ediyor gassela ne yıkayanın bir şeyden haberi var? Cenaze yıkarken gülen var. Adam o kadar alışmış ki, kasap kurban kesmekten o kadar alışmış ya, artık adama kesmek çok normal geliyor. Biz bir kurbanda sünnettir diye bir kurbanımızı hani, şimdi biraz vekalet veriyoruz falan, eskiden başına giderdik. Kurbanı görüyoruz da, insan ne kadar şey oluyor, etkileniyor, şudur budur yani. Değil mi? Can, can çıkıyor orada, ha, akıyor boğazında, sel gibi kanlar falan. Etkileniyoruz yani. Ama adam şey kasap olmuş, çeşiyor duyruyor günde 50 tane. Acımıyor, hissi gitti. Şimdi bu cenaze yıkayan da devamlı cenaze yıkadığından alışkanlık keşfediyor. Ondan sonra hiç etkilenmiyor. Bu da bir şey iş yani. Bu da bir sıkıntılı iş. Çünkü etkilenmemek kötü bir şey. Ama ölünün ona efendim nidâları var. Ne diyor? Evinden çıkarken bak, Billahi ya cemaat. Ey cemaat diyor, Allah aşkına diyor. Terak cumratiyer milleten hanımımı dul bıraktım. Fe aleikum el ona eziyet etmeyesiniz. Ve evladi ama çocuklarımı yetimler bıraktım. Fe aleikum el çalıp çocuğuma eziyet etmeyesiniz. ''Fe'inni enni ufarikum la ercu iley kıyamete ebede. Ben artık ayrılıyorum kıyamete kadar ne onların yüzünü göreceğim ne onlar benim yüzümü görecek. Kapıdan çıkarken bu nidalarla çıkıyor. Yıkanırken ne nidalarda bulunuyor? Allah Allah! Cenazeyi hızlı götürseler istemiyor. Hızlı götürlerse billahi ya cemaat, ey benim cenaze cemaatim. Allah'ın katılı için. La ta'nzili hatta asma? Savte evlâdi ve akribâin. Çocuk çoluğumun sesini işiteyim. Artık son işitmelerim. Benden acele kurtulmak ister gibi acele götürmeyin diyor. Tabi cenneti gördüyse makamının cennet olduğunu o başka. O zaman zaten aceli der, beni acele götürün, beni çabuk götürün, efendim. Katdimuni, katdimuni bu meşhurdun. Vefat ederken bir hanım ısmam bunu söyleyerek vefat etti. Hadisi söyleyerek vefat etti. Katdimuni, katdimuni çabuk götürün ben, çabuk götürün yerime götürün ben. Çünkü neden makamını görünce o zaman da burada hiç durmak istemiyor. Evet. He. Onun için bu nidaları bu nidaları kim duyuyor? Kim duyuyor? Hadis-i şerifte ne diyor? Yeşma savta kulluşe ilel insan velesma savika. Bu hadis-i şeriftir. Kaynaklı sabit. Cenaze Omuza alındığı zaman feinkânet salih iyi bir insandıysa kâlet kattı muhun kattı muhun feinkânet eğer kötü insansa mukâfir münafık fasik aptes namazsız o zaman ya veilha eynete zhebu nebiha vay bu cenazenin haline vay geldi başıma yazıklar olsun bana nere götürüyorsunuz beni bunu yani diyor kendin cenazesine yes mausawt el kullu insan kim işitiyor bunu diyor? İnsan hariç, bu hadiste de illes fekaleyn, insanlar ve cinler hariç, kuşlar, kurtlar, yandan geçen ağaçlar, yapraklar, topraklar, arabalar, her şey duyuyor. Bir tek insanlar duyuyor. İnsan duysa bayılıp düşer. Bayılıp düşer, cenaze de ortada kalır. Kimse kimsenin cenazesini kaldıramayacak hâl alır. Hadis-i yani Şerif böyle söylüyor. Onun için, bak ne buyuruyor? Ya ahbabi ve ya veya ve ya ey dostlarım, ey çocuklarım, ey kardeşlerim, keşke bunlar bir sese kayıt olsa, bu kayıtlar cenazede açılsa, aynı bu nida tabutun üzerinden yapılsa, çok bir şuur gelmez mi? Gelir. Bunu düşünelim. Yani bunu, efendim nasıl bir kolay yolunu buluruz? İsteyenler için, ama yok hoca efendi ben moralim zaten bozuk cenazem var, bir de benim moralimi daha bozan sesler mesler duymak istemiyorum, onu bilmem. Ama Allah için, emri i için, insanları dünyadan soğutmak için böyle bir sistem kuralım, değil mi? Biz onu internete şuraya buraya koyalım artık, onu yapalım, ondan sonra isteyen oradan alıp, kayda koyup, sesini de açabilirsin. Tabutun üzerine koy bir cenaze olduğu zaman, keşke Diyanet yapsa, he? Bütün Diyanet başta hocalar akıllanır. İmamlarsa yani cenaze imamları, cami imamları bayağı bir akıllanırlar. Çünkü imam duymadan cemaat nasıl duyacak? Ey dostlarım, kardeşlerim, ey ben çocuklarım, "Usiikum la teghrannakumud dunya kema garratni." Size vasiyet ediyorum. Dünya beni nasıl aldattıysa sakın sizi de aldatmasın. A gidiyorum diyor. Ne kaldı benden? Aa sizin de başınıza gelecek var. Belal abenle bir kumuz zaman, zaman kemale ibebi yaşadığım günler geceler, onlarca seneler benimle oynadılar, oynadılar, eğlendiler, beni de oynattılar. Ama bu hayat eğlence değilmiş. Şimdi anladım. Sakın bu dakikalarınız saatleriniz sizinle de oynamasınlar. Yaptı biru benden ibret alın. Feenni خلفت ما جمعت لورثتي ben arkama dünya malından, tapudan, evden, arsadan, nakitten ne yığdımsa hepsini varislerime bıraktım. Benle bir şey gelmiyor. Ama ve la yahmilun min khatiyati Günahlarımdan da bir taneyi bile onlar almadılar. Bütün malımı aldılar, günahlarımdan bir şeycik de beni hafifletmediler. Ben şimdi yüklü gidiyorum, ağır yüklerle gidiyorum. Tevbesiz gittiyse, nasıl olacak şimdi? Ve dünya tuhassibuni, ben tübtedmeun el cenaze. Siz benim cenazemin peşine geliyorsunuz, sümmetetrukuni. Sonra beni bırakacaksınız. Ben biliyorum, hiç durmayacaksınız. Allah Allah Ey benim kardeşlerim. Ben evvelce de biliyordum ki ölü çabuk unutulur. Dirilerin kalbinde ölü zemherir soğuğundan daha soğuk kalır. Dirilerin kalbinde ölü hatırlamak bile istemiyorsan çünkü moralim bozuluyor diye. Ben şimdi yani annem ikide bir gözüme geliyor. Onun için çok böyle uyumak için yatmam. Çok ağır uyku beni kaldırır. çünkü hemen annem gel gözüme falan. İnsan istemiyor. Ha tabii etkileniyorsun, moralin bozuluyor, uykun kaçıyor falan o zaman seni psikolojik sorununa da döndürebilir, ayrı dava. Ama ölü diyor ki, ben biliyorum ki diyor, dirilerin kalbinde ölünün durumu zemherir soğuğundan daha soğuk gelir. Yani hiç hatırlamak istemez artık o defteri kapatalım, ölenle ölünmez, öyle mi? Ne zaman kabre konuyor, diyor ki, billahi ya ihvani. Ey kardeşlerim, Allah aşkı için, ben biliyorum ki siz döneceksiniz beni kabirde tek başıma terk edeceksiniz. O zaman, mutlaka bana dua ediniz, beni duasız terk etmeyiniz. Ne zaman lahde konuyor, tamamen artık efendim, sağ omuzu üzerine yatırılıyor, sol omuzun artık toprakla altı besleniyor. Lahit o, çukura doğru, ön çukura, kıblet tarafına indiriliyor. O zaman diyor, ey benim varislerim, mallar, mükter kaldı o mezarın başındaki en yakınlar işte akrabanesi, onlar mezarın en yakında dururlar, oğludur, kızıldır, bir sizler. Ey benim varislerim, ben çok mal cem ettim, sizin için terk ettim, efendim veya size çok mal bırakamadım, hangisinin durumu fakirse, zenginse, adamına göre neyse durumu onu söylüyor. Ama siz beni hayır duanızdan unutmayın. Ben bugün size muhtacım. Eğer Kur'an öğrettiyse, eğer o çocuklarına Yasin öğrettiyse, Fatiha, İhlas, namaz abdest öğrettiyse ne diyor? Ve enallemtuke'l Kur'an evel edebe. Ben size Kur'an öğrettim, İslam'ı öğrettim, edep öğrettim. Fe billahi aleykum laten Allah aşkı için, hakkı için beni unutmayın. Beni unutmayın, beni unutmayın, beni unutmayın. Ama unutuldular işte. Çoğu unutuluyor. Ama Kur'an öğretenler, talebeler, hocalarını unutmuyor, müritler şeklerini unutmuyor, insanlar Evliyaullah'ı unutmuyor. Bu kadar insan, anasını, babasını, herkes unutuluyor, padişahlar, ağalar, paşalar, hepsi unutuluyor. Allah'ın dinini öğretenler unutulmuyor. İnsanı, hocasından aldığı faydayı bazen anasından, babasından alamıyor. Onun için emri bilme harf yapalım, tebliğ yapalım, davet yapalım, insanları dine getirelim, bir harf öğretelim. Neticede inşallah unutulmayacağız. Unutulmayız zaten. Herkes seni terk etse de hayırlarını Mevla zayi etmen buyuruyor. Mevla görüyor ama adam Kur'an öğretmiş çocuğu terk etmiş. Adam namaza başlamış çocuğu bir namaz olmuş. Allah ona ceza vermez ki o, adama, o adam Allah için yaptı. Allah için. Ama şimdi onun için kabir diyor ki, kabir seslenirken diyor ki ben tek geleceğiniz bir yuvayım. Bana yatak yükle, bana yorgan getir, bana yastık getir. Nedir diyor? Salih salih ameller, namaz, oruç, haç, zekat, Şimdi Zülkadi ayna girdik. Derginin son tarafını güzelce okursanız, haram aylar, üç tane haram ay peş peşe girdik. Geçen Perşembe-Cuma bağlayan gece birinci geceydi. Haram aylarda günahlar katlanıyor, sevaplar katlanıyor, her günün orucu 30'a tekabül ediyor. Perşembe, Cuma, Cumartesi orucu 900 sene ibadet yazılıyor haram ayda. Üç ay haram ay şu anda. Zülkade, Zülitçe Muharrem. İşte Zülkade'nin üçü dördündeyiz. Orada vazifeler var, zikirler var, namazlar var. Neler anlatılmış? Amel, Ameli salih. Salih amel yapacağım. Nerede salih? Amel? İşte haram ay. Haram ayın orucu. Ebu Mucibet el-Bahili radıyallahu anhu sonra diyor Resulullah, en eflat oruçlar ne zamandır tutayım? Buyurdu su meşhurul hurum. Haram ayların orucudur. Recep'te haram aylardan, Muharrem haram aylardan, Zilhicce hac ayı haram aylardan, bir de bu Zülkade işte şimdi girdiğimiz. Onları biraz biliyoruz. Birinde işte Arafat var, Haç var falan. Muharrem'de aşure var, Recep falan. Bu Zülkade kaynıyor. Zülkadede faziletten kimsenin haberi yok. Halbuki Muharrem ayındaki orucun sevabı neyse, haram ay orucu zülkadede de var. Perşembe, Cuma, cumartesi için 900 sene ibadet. 4 hafta tutsan 4 kere 9. Çarpıştı. Işte. Yani çok büyük ecirlerle ahirete gidersin. Onun için, bana burada tek başına gelme, yatağını, yorganını yükle de gel. O da nedir? Ameli salihtir diyor. Yani hayırlar yapacaksın. Ve ne beitul ben engerek yılanlarının yuvasıyım. Engerek yılanlar, En temiz mezarlık toprak zannetirsin. Allah gönderirse adama engerek yılanı kafasını çıkar bir yerden. Ben yılanların yer yuvasıyım. Fahmilale yettiryak. Sokarsa seni. Ha, triyak getir yanında. Triyak. Triyak ne demek? Zehire karşı panzehir. Burada zehirli yılanlar çıkacak karşına, zehirini de yanında getir, diyor. Neydi panzehirin? Kefenin içine hiç panzehir koyduklarını ben görmedim. Nedir? Bismillahirrahmanirrahim. Besmele'ye devam et, Allah'ın ismini zikret, diyor. Her işte besmele. Bismillahirrahmanirrahimle bana gelirsen, diyor, hiçbir yılanın zehri sana acı vermez, diyor. Besmele senin muhafaza. Besmele 19 harf. Zebanilerde, cehennemin zebanilerde on dokuz melek. Besmele'ye devam eden on dokuz zebaniye karşı bir besmele yetiyor. Yeter ki imanla söyle, ihlasla söyle, Allah'ın ismi şerifinin hürmetine söyle. Anladın mı? Ondan sonra diye ki kefene işte şu ismi yazarsam bilmem ne, kabir azabından korumuş. Koru tabi. E besmele mi? Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ın ismi muhafaza eder. Niye o zaman besmele'nin her bir harfi zebanilerden bir tane melekle baş ediyor? Bütün dünya baş edemez bir melekle. Besmele'nin B'si ediyor işte. Çünkü besmele niye 19 oldu? 19 zebaniye karşı. Hadis-i şerifler beyan ediyor bunu. Demek ki Allah'ın zikri fayda verir, Allah'ın ismi şerifi fayda verir. Benim ismimi mi yazıyorsun kardeşim? Allah'ın ismini yazıyorsun. Ama imansız olmaz, ihlâssız olmaz. Efendim namazsız, siz olup da sade besmeleyle duran kurtulamaz. Onu da kaç kere söylüyoruz. Ama hepimizin noksanları var. Yılanlara karşı besmele. Ve nebeytü suali münkerim ve nekir. Ben münker nekirin sorgusu al eviyim. Ne zor bir sorgu sual geçecek. Ne sıkıntılı günlerimiz geçecek. Allah'ım cevap vermeye muktedir eyle ya Rabbi. Münker nekir? E ahsen surette irsâle eyle ya Rabbi. Sen bizi korkutacak şekilde gelip de cevaplarımızı şaşırmaktan muhafaza ile ya Rabbi. Ben münker nekerin sorgusu âlemiyim. Bu sorgu suali cevap için kolay cevap, ondan sonrası daha kolay, daha kolay. Cevap. Cennet zaten adı Yüsra. Cennetin adı Yüsra. Ne demek Yüsra? En kolay yaşanılacak yer cennet. Fe sen yessiru Yusra diyor Kur'an. Onun için eğer ölüm Kabir, sorgu, sual kolay geçerse, arkası daha kolay, daha kolay, daha kolay. Eğer bunlar zor geçerse, arkası daha zor, daha zor, daha zor. <gülüyor> Çünkü cehennemin adını, ұsrâh, aynle ұsrâh. فَسَنُ lil لِلْعُسْرًا, diyor. Velleyli suresinde Yüce Rabbimiz. Çivrilik eder, zekat vermez, sadaka vermez, fitre vermez. وَمَّا مَنْ بَخِرَ وَاسْتَغْنَعَى Kendini Allah'a muhtaç hissetmez. Be. Hürriyet var, özgürlük var. Ahim paşayım var. Bana kim dokunabilir? Kezbe bil hüsna. En güzel yurt cenneti tekzip eder, ahirete inanmaz. Fesenü yessiru lil usra, Ona da en çetin yer, en zor yaşanılacak yer cehennem. Ona gitmeyi ona kolaylaştıracağız diyor. Çünkü adam öyle günahlar yapıyor ki, Artık cehenneme gitmesi kolay oluyor. Şimdi birçok insan birçok haram ve gayri meşru şehvet ve lezzetleriyle e, lezzetlenirken cehenneme doğru biletlerini kestiriyorlar ve yollarını hazırlıyorlar. Ama ne oluyor? Onlara o tat veriyor. Çünkü diyor en zor geçinilecek yere onları kolayca götürüleceğiz. Çünkü keyifli giriyor kafasına. Seve seve gidiyor cehenneme. Seve seve girene kadar anlamıyor. Girdiğinde ulan burada yaşanılmıyor. Biz buraya nereden geldik ya? Ama en kolay yaşanılacak yer cennet. Eğer ki sen ve mena verecek bu işin başı Allah için vermek. cekat sadaka, hayır hasene verecek. Birincisi verirse diyor benim yoluma diyor. Vetteka haramlardan sakınırsa, başta şirkten. O sadaka bil husna en güzel yurt cenneti tasdik eder, iman eder, cennet için çalışır. Fe sen yusiru Ona da biz en kolay yaşanacak cenneti, kolaylaştıracağız oraya gitmesini. Neden? Ona da abdest kolay gelecek, namaz kolay gelecek. Adama içki içmek kolay geliyor, bana da bir, bir damla içki içtirmen için ölümden beter gelir ya. Kafama sıkacaksın ya boynumu keseceksin beni diye. Artık belki ruhsatla amel edersem ölmeyeyim diye içir, içeceğim yani. Ya da ruhsatla amel etmeyim, öleyim. E şimdi bana o haram zor geliyor. İçki zor geliyor bana, zina zor geliyor. Zor ne demek? Çok çetin, hiç istemiyorum, değil mi? Haramlara karşı ikrah geliyor, nefret geliyor adam öldürebilir miyim ben? Bir namuslu kadına iftira edebilir miyim? Nasıl ederim, ocağımı batırırım ya Kebair günahlar, ne kadar menfur bir şey, mekruh bir şey, istenmedik bir şey. Ha, eğer diyor, imanı varsa diyor, infakı varsa diyor, o zaman ona diyor, cenneti kolay edeceğim, bana namaz de, oruç de, Zikir de, dua de, hac de, ömre de, kabir ziyareti, evliya ziyareti, vaaz, nashat bana baklava gibi geliyor. Yemek verme, bunu ver. He? Bana şimdi de bin milyon dolar mı sana verelim? Yusuf Emre derini hani ziyaret mi nasip olsun? Vallahi Yusuf Emre derini hani ziyareti tercih ederim. Vize alamadık da gidemedik orada bize zor verdi Türkmenistan. Yusuf Emedane Hazretleri'ni ziyaret etmek istiyorum, gidemedim. Ha koş milyon dolarlar bakayım, Yusuf Emedane'ye gidemiyorum. Neden? Bana Allah'ın dostlarına yakınlık kolay geliyor, lezzet veriyor, zevk veriyor. Ama öbürü bir milyon dolar vereyim, istediğin içkiyi, kumarı, zinayı da yapayım der. Nasıl olsa onlardan tevbe ederim, parada yanıma kâr kalır der yani. Mantık bu. Onun için Mevla buyuruyor, e, iman ehlini, ihlas ehlini, infak ehlini Kolay cennete, kolayca götürüyorum. Çünkü neden? Cennet işi yapmak adama kolay geliyor. Öbüründe zor cehenneme kolay götürürüm diyor. Çünkü çetin bir yer ama adam kolay kolay gidiyor. Hava girmiş kolluğundan aşağı, ooo hoppala hoppala hoppala. Horan de, de gidiyor. Bir de gittiğin yer neresi? Çok çetin bir yer. Ama niye sen bu kadar kolay geldin buraya? E zevkliydi, geliş zevkli. Sonrası beter. Onun için sen diyor, Münker şu Ali var, burada çok çetin geçecek. Onun için çarene bak. Nedir çaresi? Fe eksir bana gelirken çok getir, çok çok çok getir. Ne getir? Kelime-i getir, kelime-i tevhid getir. Fe eksir la ilahe illallah, muhammedu rasulullah, la ilahe illallah, muhammedu rasulullah, sallallahu aleyhi ve sellem. Tevhid, tevhid, tevhid, tevhid. Bütün günahları yıkar. Şirki bile devirir. Kebairleri de devirir. En büyük günahlar olsa bir kere ihlas ile Kelime-i Tevhid'in lasını uzatarak La ilahe illallah Muhammedun Resulullah dediğin zaman dört bin büyük günahı kırar geçirir. <gülüyor> Cami-ül sahir hadislerinden İmam Suyuti zikrediyor. 4000 bin büyük günahı kırar geçirir. Onun için ne hazırladın, ne hazırladın, ne hazırladın. Madem günahsız durmuyorsun, tevbesiz durma, tevhisiz durma, zikirsiz durma. Gafletle yatma, gafletle kalkma. Zikirle yat, zikirle kalk. Arada ne günah yapıyorsan kefaret, abdest, namaz, zikir araları temizleyecek. Rabbim son amelimizi, en hayırlı amelimizi eylesin. Rabbim son günümüzü en hayırlı günümüz eylesin. Rabbim son nefesimizi en hayırlı nefesimiz eylesin. Rabbim en hayırlı günümüzü, cemalini gördüğümüz gün eylesin. Amin, amin, amin, amin Allah'ım salli aleyhisselam, Muhammedin ve alâ aleyhisselâhu aleyhisselam. Yaz demediniz, güz demediniz, herkes sağa sola köye, kente gitti tabii şehirden, insanların ekserisi, okullar tatil önce onların da hakkı var. Kimi sılayır yapacak, kimi köyünde kalacak, kimi kabrini ziyarete gidiyor vesaire yazın birkaç ay böyledir. Ben de tatil e, ediyordum ama ben etmiyorum bu sene tatil. İnşallah, zam da yapmıyorum, zam da yapmıyorum, tatil de etmiyorum. İnşallah bu gece geldim. Sizin de kadınınız, erkeğiniz, şuradan dağılmadan Allah boyunlarınızı cehennemden azad eylesin. adımlarınız hac ümre, makbul hac ümre sevapları ihsan eylesin. Allah'ım cemaata, zikre, sohbet meclisine adım atmamız için imkanlar maddi manevi kuvvet sıhhat afiyet ihsan eylesin. Elden ayaktan düşürmesin. Kimselerin bakımına muhtaç etmeden ruku'dan secde aklımızdan, abzamızdan mahrum etmeden hep bu cemaatlerle yaşayıp bölmek nasip eylesin. Amin. Şimdi önümüzdeki sohbet ne gün? Yani Zilhicce'ye geliyor. Bayram kaçı? He? 3 Ağustos Cumartesi Zülhijce'nin üçü. Allah Allah. Bayram onu mu? Nasıl oluyor o zaman, o zaman Bayram Zülhijce'nin 3'ü olmaz ki? 3 Ağustos. Ha. Onu bu tabi tamam, onu. Mu. Yani şu gecesi itibarıyla. Şimdi Zülhijce nasıl bir aydır? Melealil Aşır on gecelere yemin ederim diyor Kuranda. 13'ün üçün önümüzdeki sohbet 10 gecelerden birinde olacak. Bursa sohbeti kadınınız erkeğiniz bir daha ya nasip. Çünkü Zilhicce'ye denk geldiğini ben çok hatırlamıyorum. 30 40 senedir geliyorum gidiyorum ama Zilhicce'nin gecesine denk geliyor. Zilhicce'nin gecesine demek cumartesi pazara bağlayan Sana Tirmizi'den bir hadis okuyorum. Ya dilu kullu leyleti minha bi kıyam kadir. Tirmizi en sahih kaynaklardan 10 geceden her birinin kıyamı, ibadeti, ilmi, zikri Kadir gecesinin kıyamına denktir. Haftaya yani önümüzdeki ayki 3 Ağustos cumartesi sohbeti. Ben yemin etsem ki vallahi Kadir gecesinin sohbetine denktir. Başım ağrır mı? Ağrımaz. Bu hadis-i şerif diyor ki 10 gecenin her biri Kadir gecesine denktir. 3 Ağustos Kadir Gecesi faziletinde bir sohbet olacak, cemaatle namazlar kılınacak. İhyası hakkında tabii belki biz bir evvel konuşuruz. Siz 3 Ağustos'tan evvel ki Perşembe var ya, belki de Perşembe birinci gece olabilir o zaman. Yok, Cuma'ya bağlayan bir, Cumartesi'ye bağlayan iki mi olur o zaman? Yani sizin Cumartesi gecesi buraya gelmemden evvel Perşembe sohbetini iyi kaçırmayın. O ne güne geliyoruz o zaman? 1 Ağustos mı per Perşembe? Tabii, 1 Ağustos. 1 Ağustos, Perşembe akşamı, Fatih'teki Sohbet Lalegül'den, sakın kaçırmayın çünkü onda ilk gecesi e, veyahut işte 10 geceler girmiş oluyor ve hem de Cuma gecesi olduğu için bu 10 gecelerin ibadeti, zikri, ihyası hakkında çok ilim yazdım ben. Eskiden beri dergilere, kitaplara yazdım, onları Perşembe gece söyleyeceğim ki Cuma gecesinin gününü kaçırmayın. Sonra Cumartesi de burada kısaca faziletine değiniriz. Ama meclisimiz Kadir gecesinde kurulan bir ilim meclisi olacaktır inşallah. Herkesi davet edelim, tebliğ edelim, mesaj çekelim, telefon açalım. Allah için Allah yolunda cem olalım, birbirini cem edelim. Amin. Sübhane Rabbil Aliyyil Aleyh ve Elhamdülillâ Rabbil Alemin ve Sallallâhı Aleyh Seyyidil Murselin, Muhammedin ve Ecmaîn, ya Allah, ya Ali, ya Azim, ya La ilahe illa taala, nabu illa ya kafara fana, ve kabbel minna. Inna kent semiyu alim. Allah merdanan bilya Muhammedan, sallallahu taala alemsellem. Ma huwa hulu. Allah merdanashuqana, gair al jaza. Allah merzel Islame ve Muslimin, bedil al shirk ve Allah اشغل الظالمين وب الظالمين ve جنان بينهم سالمين آمنين غانمين يَا اِلَى الْعَالَمِينَ يَا رْحَمَ الرَّاحِمِينَ يَا رْحَمَ الرَّاحِمِينَ يَا رْحَمَ Bizden evvel ölenlere gari gari eyle kabirler nur eyle derecelen âle bu cemaatin geçmişlerinden her birerlerimizin bu külliyede bir takı emeği olup şimdi kabirde ya Rabbi hediye bekleyen bütün müminlerimize rahmetlerle, emsali cibal rahmetleri kabirlerine ihale ile, azapları olan varsa defrucu izale ile, kabir istirahatle yemen fe yemen müzdade ile bizlerde zerre kadar emeği geçen anne babalarımızdan, üstatlarımızdan, yakınlarımızdan her bir ellerinin kabirlerine nur ile, azaplarını defa ile ya Rabbi alemin. Özellikle bugün vefat haberini bize yazmış olan Gülşüm Hanım kardeşimizle Muzaffer meyyitimizin ervah-ı ve bu cemaatin geçişlerinden müminin-i mümdat-ı hediye olmak üzere buyurun <gülüyor> Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne muhammeden abduhu ve resuluh la ilahe illallah muhammedun resulullah Fi kulli lemhaddin ve nefesin adede mâ vesihâhu ilmullah Allah Allah, Allah. Celle Celaluhu Ya Rabbi hediyelerimizi kabul eyledikten sonra bu meyyit ve meyyitenin ve cümle envaatı ervahine, envaatımızın ervahine hediyeledik saatte vasıl eyle ruhaniyetlerini haberdar eyle onlar da bizleri de cennetinle cemaline müşerref eyle, rullahi şerifini cümlemize helal eyle, huslatınle lika şerifinle mesrur eyle amin diyendilerine harcı hümden azad eyle, Çocuk çocuklarımızı hayırla ıslah eyle Terbiyeden aciz kaldık, ehsen surette terbiye ile Allah'ım ya Rabbim, kadınımızdan, erkeğimizden ne hayırlı muradı olanımız varsa amin diyenler arasında, cümlemizin hayırlı muradlarımızı afiyetle ihsan eyle, hayırlı muradlarımızı hasıl eyle, umdüklerimize nail eyle. Korktuklarımızdan emin eyle, iç savaştan, dış savaştan, kıtlıktan, pahalılıktan, ekonomik krizlerden, vatanımızı ve İslam vatanlarını muhafaza eyle. Sen fazlu kereminle Ya Rabbi, bütün kargaşalardan vatanımızı emin eyle, İslam'ı Kur'an'ın bazı nasihatların nurlarıyla, sükûnetleriyle, feizleriyle, bereketleriyle, sekinetleriyle, vatanımız insanlarını dinine temdil eyle. Gönüllerini, kalplerini, kulaklarını dininin derslerine tevcih eyle. Sen fazl-ı hakkı hak bilip, ona ittiba nasip eyle. Batılı batıl gösterip, ondan iştiraba muvaffak eyle. Amin, amin, amin, amin. Bi hurmet ve yâ sallallahu teâlâ alâ Seyyidina Muhammedin ve alâ aline sahibine selleme teslimen kathîran ve rabbil âlemîn. İlah şerri ruhü Nabi Muhammedü sallallahu aleyhi ve sallam vâli ve o sahabim Şâkın Akaffa İlah şerri. Efendimiz Kâsır İlah şerri. Emir Sultan Buhari İlah şerri. Ufday Efendi İlah şerri. İsmail Al Kabrîs. Fenari feneri İlah şerri. Allah kusura İlah şerri. Tüm sultânaları Osman İlah şerri. Tüm âlimler, o cürlü ve o Şâkın. Şehâda Mefûnîn. Bu Belde Mâhruşet-i Fatihah.